damlalar. Çok da örnek bir yaşantısı ya da numuneyi imtisal diyebileceğimiz kişiliği olmamasına rağmen orta karar bir Osmanlı aydını olarak gördüğüm Yenişehirli Avni Bey'den bahsetmek istiyorum müsaadenizle bugün de. Namık Kemal ve Şenasi isimlerini belki hatırlamışsınızdır. Her ikisini de çok etkilemiş olan bu Osmanlı aydını Birkaç beytiyle klasik kültürümüzün o kadar e, kuvvetli yanlarına işaret eder. Daha doğrusu klasik kültürümüzün zenginliğine öyle bir delil teşkil eder ki temas etmeden geçemedim. Bir beytinde şöyle der mesela. Bin safsata bir mısra-i değmez, indim de esatiri felatun hezeyandır. Bu beyitte söylediği şu Avni Bey'in. Yüzlerce, binlerce işe yaramaz sözün bir araya gelmesiyle hasıl olmuş felsefi cereyanlar bizim kültürümüzde vermiş bir Mısra-i Berceste ile ter teraziye bile konamaz. Bir Mısra-i Berceste'ye değmez. Tabi Mısra-i Berceste ne demektir? Berceste benzersiz demek. Mısra-i Berceste eşsiz benzersiz Mısra. Yani e, bu kültüre hakim olan bir kimsenin e, gönül e, şavkıyla, gönül... E, ...perspektifinden söylediği benzersiz bir mısrağın işaret ettiği hikmeti... ...binlerce safsata, binlerce felsefi cereyan ile yakalamanız mümkün değildir. İndimde esatiri felatun hezayandır. Felatun, eflatun yani. Eflatun, Aristosokrat vesaire... ...batının perestiş ettiği, çok heyecan duyduğu, çok öne çıkardığı filozofları... ...tek celsede fersude bırakan, hepsinin söyledikleri hezayandır, ciddiye bile almam diyen... ...çok vakur bir duruş gösteriyor. Burada şu noktaya işaret etmek isterim. Evet Yenişehirli Avni Bey bunları söylerken mesela Hicri 450-505 yılları arasında yaşamış olan büyük İslam alimi İmamı Gazali Hazretleri'nin yaptığı gibi felsefi cereyanları özellikle Aristo felsefesini dipten tepeye metot, metodik bir biçimde inceleyip perişan etmiş cevaplarını vermiş de o metot dairesinde ilmi olarak mı söylüyor bunları? Hayır öyle değil. Ama bu duruş Aydın'ın bugün hasret olduğumuz duruşudur ki kendi kültürel değerlerine sahip, ...pergelin bir ayağı... ...sağlam duran, titremeden duran... kuvvetli bir şuur... E, ...platformunda... ...kendinden emin bir duruş sergiliyor... ...işte bugün... E, ...hasret olduğumuz Aydın'ın... ...veya sözde Aydın'ın... ...hiç de böyle olmayan... ...batıya büyük bir hayranlık... ...aşağılık kompleksiyle bakan duruşudur... ...ikisini karşı karşıya koyduğumuz zaman... ...klasik kültürün değerlerine... ...hasretimiz bir kat daha artıyor tabii ki... ...sevgili dinleyiciler... Yine yeni şehirli Avni Bey'in hatırlamaya çalıştığım. Ha bir bey de Ehi Başi veyi yangmada Mebhuler adayı khuda göstermesin asarı İzmiral bir yerde diyor ki bir memlekette, bir müessesede, bir devlette, bir ailede, ne bileyim bir ticari işletmede ne olursa herhangi bir organizasyonda Allah göstermesin izmihlal yani çöküş emareleri görünmeye görsün. Eğer bu husuyla gelirse dost zannettiğiniz birçok kişinin yağma işinde düşmanı bile geride bıraktığı ve düşmana parmak ısırttığını görürsünüz diyor. Yani gerçek dostların, gerçek dostların kıymetine işaret etmekle birlikte dost görünümlü olanların iyi günde, iyi günde, ikbal günlerinde yanına olanların e, zor günde gemiyi erken terk eden, en önce terk eden fareler gibi sizi yalnız bıraktıklarını, ortamı yağmaladıklarını, hatta yağma işinde düşmana bile parmak ısıttıklarını görürsünüz, diyor. Keza Yenişehirli Avni Bey'in şu beyti de son derece çarpıcı görünmektedir. Onu da arz etmek isterim. Sanman ki talebi devleti cah etmeye geldik, biz aleme bir yar için ah etmeye geldik. Sevgili dinleyiciler muazzam bir söyleyiş. Diyor ki biz bu aleme bu dünyaya zannetmeyin ki makam mevki para şubu elde etmek için geldik. Zannedilmesin ki biz bu dünyadan bir şeyler koparmak gibi bir arzu içindeyiz. Bizi böyle zannedenler yanılırlar. Biz aleme bir yer yar için ahetmeye geldik. Biz aleme bir yar için ahetmeye geldik. Şimdi sevgili dinleyiciler. Bu aleme geliş sebebi olarak gösterdiği kendisi için ahedilen yar, komşunun yeşil gözlü kızı, ela gözlü kızı olabilir mi? Burada ilahi aşktan bahsediliyor. Bezmi eleste başlayan elestü birabbiküm hitabına mazhar olmuş ruhlar aleminde bela cevabını vererek iman devletine kavuşmuş olanların ilahi aşkına işaret vardır. Biz aleme bir yar için ahetmeye geldik. O yar Allah'tır. Allah hakiki yardır. Aşk Allah içindir. Aşkta kavuşmak olmaz. Aşk sonsuzdur ve ancak Allah'a aittir ve layıktır.